بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على رسولنا محمد وعنى آن رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام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 حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم سل على رسولنا محمد وعلى آن رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأن تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم عمنا بما أنت أهله، ولا تعمنا بما نحن أهله. اللهم جعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم انصر من نصر الدين.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 اللهم اخلصنا بخالصه ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المصطفين الخيار اللهم اخلصني بخالصه ذكر الدار واجعلني عندك لمن المصطفين الخيار ربي زدني علما والحقني بالصالحين ربي زدنا علما والحقنا بالصالحين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 أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet yine bir cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında, Vefa adlı sohbetimizi inşallah icra edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, Vefa'yı konuşmak istiyoruz bugün. Vefa dediğimiz şey anlaşıldığı kadarıyla Cenab-ı Hak ile aramızda olan ve Cenab-ı Hak ile aramızda olduğu kadar yine onun içerisinde kullarla olan münasebetimizde olabilen, yine Cenab-ı Hak ile olan ahdin içinde kalmak, e, kaydıyla kendimizle de yaşayabildiğimiz bir boyutta yaşanan bir şey. Dolayısıyla Türkçe'ye geçtiği şekliyle ahd vefa, belli bir ahit yani bir sözleşme, bir anlaşma üzerine gelişen bu ahde sadakat, bu ahde gösterilen bağlılık ve bu bağlılık, Koşullar zorlandığı takdirde, koşullar değiştiği takdirde çözülmediğinde buna ''vefa'' diyoruz. Allah Azze ve Celle ile aramızda olan ilişkide Cenab-ı Hak buna ''Allah'ın ahdi'' diyor. وَكَانَ kana اللّٰهِ مَسْعُولًا <gülüyor> Allah'ın ahdi mesuldur yani sorulur Cenab-ı Hak kulla arasındaki bu ahitleşmede, bu sözleşmede, bu anlaşmada, kulun anlaşmaya vefa göstermesini, riayet etmesini bekler. Cenab-ı Hak demek istiyor ki, yani siz Allah'a ahitte bulundunuz ama sonra hiç ahitte bulunmamış gibi davranamazsınız. Bunun hesabı sorulur Cenab-ı Hak. Ahdene kulun göstermesi. İlk başta kulun dünyaya, dünya hayatına adım atarken belli bir anlaşma ile Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak, Cenab-ı Hakk'ı yaratan olarak, Cenab-ı Hakk'ı sahip olarak ee, bileceğine dair verdiği bir söz bu dünya hayatına dahil olmadan önce insan olup, bu sorumlulukla hayata gelmezden önce kabullendiğimiz bir ahit Cenab-ı Hak ile aramızda olan. Nitekim Allah Azze ve Celle bu ahidi benzer şekilde insana ve diğer varlıkların hepsine Cenab-ı Hak sunduğunu ama diğer varlıkların اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ Biz emaneti arz ettik diyor cenab Ala Göklere arz ettik. Yere arz ettik. وَالْجِبَالِ Dağlara arz ettik. فَاَبَيْنَا Onlar yüklenmeye yanaşmadılar. Kim yanaştı? وَحَمَلَهَا insan İnsan yanaştı. Dolayısıyla bu emaneti yüklenen, ve dünya hayatına da bu emaneti yüklenmiş olarak, bu sorumlulukla gelen insan adındaki bu varlık aslında yüklendiği, yani sorumluluğu altına girdiği Cenab-ı Hak da öyle arz ediyor. وَحَمَلَهَا <الْإِنسًا> insan Demek ki ahit e, aslında arz edildi, yani mecburi değildi. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın saydıkları içerisinde e, diğerlerinin, bu yüklenmeye yanaşmadıklarını söylüyor. O zaman e, bu ahdi yüklenmeye, yani bu sorumluluğu yüklenmeye yanaşmadıklarına göre, ahit veya böyle bir e, ilişki biçimi emanet Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği, sunduğu e, zorunlu değildi, mecbur değildi. Kabul etmeyen kabul etmedi. Dolayısıyla kabul eden e, kimseler... Peki, ee, sorumluluk ahit dediğimiz zaman, e, bunun e, belli ödevler e, yüklediği gibi, e, karşı belli sorumluluklar da yükler. Yani dolayısıyla kul, kuldan yana yani bizler e, kendimizden yana Cenab-ı Hakk'ı e, tanımaya, sevmeye ve saymaya dair bir söz verdik. Allah Azze ve Celle buna mukabil, kendisi de e, bu kullarına sonsuz bir e, yaşam, sonsuz bir hayat, sonsuz bir cennet karşılığı söz verdi. Cenab-ı Hak Allah iştara'' ve tabi vefa dediğimiz zaman bu sadece e, anlaşmanın kuldan tarafı olan kısmına değil, Cenab-ı Hak'tan tarafı olan kısmına da aynı şekilde düşüyor. Yani kul kendi sorumluluklarını e, üzerine düşeni yerine getirirse, o vefa göstermiş olur. Cenab-ı Hak da buna mukabil bu ahitte kuluna vaat ettiklerini yerine getirdiği zaman bu kez de Allah Azze ve Celle vefa göstermiş olur. Dolayısıyla vefa kavramının hem kuldan yana hem Cenab-ı Hak'tan yana ki ortada bir anlaşma var, kullanılabildiğini görüyoruz, Cenab-ı Hak sıklıkla Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nde يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّت۪ي أَنَعْمُتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْد۪ي اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ Yani size olan nimetlerimi hatırlayın ey İsrailoğulları ve benim ahdime vefa gösterin. Yani bana verdiğiniz sözlere vefa gösterin. اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ Ben de ''Size verdiğim söze vefa göstereyim.'' Demek ki Cenab-ı Hak e, siz sözleşmeye sadık kalın ki ben de sadık kalayım vefa göstereyim diyor. Peki bir taraf vefa göstermezse, bu kez diğer taraf için e, sözleşmeden çekilmek yani vefa göstermemek artık yerilen bir şey olmaz. O hak olur. O yüzden Cenab-ı Hak, اَوْفُوا بِعَهْنِ ''Ufî bi dedi yani ''Benim ahdime vefa gösterin ki, ben de sizin ahdinize vefa göstereyim.'' Demek ki anlaşmayı e, satan taraf, vefasız diye bildiğimiz taraf satan taraftır. O vazgeçen e, anlaşmadan e, yoksa bir taraf çekildiğinde diğer tarafın da anlaşmadan ayetten çekilmesi ilerlem bir şey değildir çünkü bu taraf artık çekilmiş. Cenab-ı Hak diyor ki va imma takhafenne min kavmin khiyaneten eğer bir kavmin ihanetinden yani anlaşmaya vefa göstermemesinden ki buna hainlik denir eğer çekinirsen endişe edersen o zaman fem biz lehim ala sawa o zaman sen de e, geri kalma, anlaşmayı at. Çünkü karşı taraf anlaşmaktan, anlaşmaya taraf olmaktan ve sorumluluklarından vazgeçerse, e, hıyanet edecek olursa, bu kez sen hala sorumluluklarını yerine getirmeye devam edersen o zaman bu uygunsuz olur, saflık olur. Çünkü anlaşma karşılıklı olduğu sürece e, geçerlidir. Burada anlaşmada ve e, sorumluluklarını yerine getirmeyen ilk taraf vefasız olan taraftır. İkinci taraf artık o çekilir. O yüzden Cenab-ı Hak İsrailoğullarına ahdi, بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ Siz benim ahdime vefa gösterin, ben de sizin ahdinize vefa göstereyim dedi. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın ahdine vefa göstermesi hususu, yani kullar ahdine vefa gösterdiği sürece Cenab-ı Hakk'ın vefa göstermemesi ''İnnallâhe lâ yukliful miyad. Allah sözünden dönmez. Hatta Cenab-ı Hak kendisini övdü. Dedi ki yani ''Ve men avfâ bi ahdihi min Allah'' Ahdini yerine getirmek hususunda Allah'tan daha vefalı olan kim olabilir? Bunu hangi... Ee, ahdini zikrettiğinde Cenab-ı Hak söyledi, tam da cenneti, sonsuz mutluluğu müminlere vaad ettiği ayette söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerinden satın almıştır bu anlaşma ki buna bi'at da diyoruz. Yani bu akit, bu sözleşme, bu anlaşma, bu bi'at, bu karşılıklı alışveriş, belli ödev ve sorumluluklar ile karşılığında belli haklar doğuran kul ile Cenab-ı Hak arasındaki ilişki ve gönüllü bir ilişki. Yani kulun gönüllü bir şekilde girdiği bir ilişki. Başka kullar var girmediler mesela, Cenab-ı Hak onların böyle bir sonsuz cennet e, beklentileri de yok çünkü böyle bir ilişkiye Cenab-ı Hakla girmedi. Allah müminlere inna Allah hastera minel mu'minina amwaluhum ve anfusuhum bi an lehumul Karşılığında cenneti Cenab-ı Hak onlara vaat etti. Katiluna fi sabilillah Allah yolunda savaşanlar feyakut feyaktuluna ve yukhtelûne vardan <gülüyor> alay hakkı ki Tevrat ve İncil ve Kur'an. Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da vaad ettiği bir şey bu. Şimdi bu vaadi ile ilgili yani bu cennet vaadi ile ilgili gene bak. Diyor ki: "Ve men ovfa bi'ahdihi minallah." Allah'tan daha vefalı kim olabilir? Ahdine. Ahdini yerine getirmeye, sözünü gerçekleştirmeye Cenab-ı Hak'tan daha vefalı kim olabilirmiş? Dolayısıyla biz Cenab-ı Hak ile olan bu ilişkimizde beklentilerimizin gerçekleşmesi hususunda en küçük bir tereddütümüz olamaz. Cenab-ı Hak vefasız çıkar mı? Cenab-ı Hak sözünü yerine getirmez mi? gibi bir en küçük aklımızdan tereddüt olamaz önemli olan bizim kendi tarafımızda e, ki en çok kullar tarafında vefasızlık e, zuhur ediyor o yüzden cenebak İsrail olan özelinden verdiği örneklerde avufu bi ahd-i vefa gösterin avufi bi ahd kum ben de size olan ahtime vefa göstereyim wa man avufa bi ahd-i Allah kim ahtine Yerine getirmek hususunda Cenab-ı Hak'tan daha vefalı olabilir ki. Şu hâlde فَاسْتَبِشِرُوا bi الَّذ۪ي بَا يَعْتُمْ بِهِ O zaman Cenab-ı Hak ile girdiğiniz bu biatta siz artık size müjdeler olsun. Yani o kadar kendinizden emin olun ki biz bize düşeni yaptık mı Cenab-ı Hakk'ınki garanti. فَاسْتَبِشِرُوا bi الَّذ۪ي بَا يَعْتُمْ بِهِ bu mübayea ettiğiniz bu alışveriş hususunda sizler rahat olun şimdiden müjdeler olsun cenab-ı hak ahdine vefa gösterir ya eyühennas in vaadallahi hak cenab-ı hak bazı ayetlerde ey insanlar Allah'ın vaadi gerçekten haktır fe la tugrannakumül hayatüddunya şu anda dünya hayatı sizi aldatmasın kendinize odaklanın Cenab-ı Hakk'ın size vaat ettiği sonsuz hayat, bitimsiz bir mutluluk, içinde yorgunluğun olmadığı, bıkkınlığın olmadığı. Cenab-ı Hazreti Adem'le ahitleşirken de onunla böyle konuştu. Cenab-ı Hak diyor ki: "Oraka dahedna ila Adem min qablu." Biz öncesinde Adem'le ahitleştik. Ama Adem fennesiye verdiği sözü unuttu. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ <عَزْمًا> Ve biz onda azimet bulmadık, yani azimle, hırsla, sözüne, sözünde durmaya, ahdinde durmaya ki buna vefa diyoruz, e, tutunmadı, böyle böyle davranmadı Hz. Adem ilk seferinde. مِنْ قَبْلُۜ Nitekim olayı anlatmaya Cenab-ı Hakk giriyor. وَيِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰيكَةِ سُجُدُوا <آدم> Biz hani meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblis secde etmedi. Biz Adem'e dedik ki, bu senin düşmanın. فَلَا يَغُرَّنَّكُمَّ مَا مِنَا الْفَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّ min مِنَا ال... cenneti Dikkat edin, bu sizi cennetten çıkarmasın. فَتَشْقَا Çıkarırsa o zaman zora girersiniz. Cennette ise sıkıntı yok. Halbuki cennetten çıkarırsa فَتَشْقَا o zaman sıkıntıya girersiniz. Cennette inne leke en la tecu'a fiyha. Açıkmazsın. İnne leke en la tecu'a fiyha ve la ta'ra. Çıplak kalmazsın. Ve enneke la tadmau fiha Susamazsın. Ve enneke la tadmau fiha, ve la tadha. Güneşe maruz kalmazsın. Cennet koşulları. Cenab-ı Hakk sen, siz ikiniz bana verdiğiniz söze ki kendilerinden ne sözü aldı Cenab-ı Hakk? لَا تَقْرَبَ هَا دِهِ الشَّجَرَةٌ Bu ağaca yaklaşmayacaksınız. Bu e, anlaşma üzerine Hz. Adem Aleyhisselam ne yaptı? فَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَهَوَاۜ Rabbine asi oldu, şeytana uydu, şeytan e, cennetten onların çıkmalarına yol açtı. Cenab-ı Hak uyarsanız bu başınıza gelir dedi. Şimdi bu örneği Allah Azze ve Celle önümüze koyuyor benzer bir e, prototipi sizler yaşıyorsunuz. Dikkat edin. La yeftinenkum şeytan. Şeytan sizi fitnelere uğratmasın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile iman dediğimiz ve daha dünyaya gelirken daha kalu belada anestü e bi rabbikum itaamını Rabbiniz değil miyim dediğinde Cenab-ı Hakk'ın elbette Rabbimizsin bunu böyle bileceğiz diye emaneti ve sorumluluğu kabul edip dünya hayatına geldiğimizde ki bunu ne karşılığında kabul ettik, sonsuz bir hayata kavuşabilmek, Cenab-ı Hakk'ın bizi artık yok etmeyeceği garantisini bize vermesi, bu e, anlaşma ile dünya hayatına gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı dünya hayatında bize elçiler gönderip hep bize bu sorumluluğumuzu hatırlattı ve kendi vaadini yineledi. Dedi ki bak ben size cenneti vaad ettim, sonsuz bir hayatı vaad ettim. Gelen elçiler hep hatırlatmak ve tekrardan müjdeyi hatırlatmak ve aksi istikamette olanları uyarmak. رسُولَنْ ve وَمُنْذِر۪ينَ Hem müjdeyi hatırlattılar hem de uyarıda bulundular ki aman yanlış istikamette gitmeyin. Şimdi vefa dediğimiz hadise, zaman içerisinde koşullar değiştiği zaman, süreç değiştiği zaman, imkanlar değiştiği zaman kendisini ele veren bir durum. İlk başta anlaşmaya imza atarken, ilk başta sözleşirken genelde iyi olur ama sözleşme sonrasında koşullar değiştiğinde ki mesela ee, evliliklerde de bu konuşulur. Yani baştan bir anlaşma olur. Sonrasında koşullar değişince e, anlaşmaya vefasızlık gösteren olabilir. Piyango çıktığında mesela ne yapıyorlar? Hemen anlaşmaktan vazgeçiyorlar. Koşulları Cenab-ı Hak örneğinde baktığımızda Allah Azze ve Celle koşulları özellikle değiştiren taraftır. Koşulları değiştirir ki insanlar içerisinde Cenab-ı Hak'ka karşı vefalı olanlar, ortaya çıksın. Dolayısıyla vefasızların ayıklandığı bir sürecin adı aslında, hayat dediğimiz süreç ve bu tüm başlıklarda yaşanır. Yani vefa Cenab-ı Hak'a karşı sorumluluklarımız tüm başlıklarda, mesela mal, mülkiyet, servet hususunda yaşanır, doğruluk, sadakat, doğru sözlülük hususunda yaşanır. Ta bunun ucu cana kadar uzanır. O yüzden vefanın kul açısından hatimesi yani son yani doruğa ulaştığı hal onun bunu canıyla tasdik ettiği, canını ortaya koyarak vefasını gösterdiği haldir. O yüzden Cenab-ı Hak inna lillahi hasteram mine'l mu'minina amwaluhum ve بِأَنَّ لَهُمُ cennet. <الْجَنَّة> Allah mü'minlerden mallarını ve canlarını aldı karşılığında cennet vermek üzere. Dolayısıyla kul malından harcar ama canını da artık harcadığında aynı anda sınavı da bitmiş olur. Tabi burada iki tanesini Cenab-ı Hak zikrediyor, arada irili ufaklı vefa örnekleri e, hayatın içerisinde pek çok başlıkta yaşanır. Mesela müşriklere karşı bir anlaşma yaptığımızda ki, kullar arasındaki bir ilişkidir bu. Ama demin girişte vefayı konuşurken Allah'la olan ilişki biçimimizde vefa, kullarla olan ilişki biçimimizde, ilişkilerimizde vefa, kendimizle olan ilişkimizde vefa dedik. Ama dikkat ederseniz şöyle dedik, kullarla olan Cenab-ı Hakk ile olan içinde kalır zaten, kendimizle olan da Cenab-ı Hak ile olanın içinde kalır. Dolayısıyla kullarla Cenab-ı Hak'tan bağımsız bir ilişki geliştirmeyiz aslında. Çünkü kullarla olan ilişkilerimizi bile üst e, bir ahitte Cenab-ı Hak zaten düzenlemiştir. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ki, كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ عَاهَدِتُمْ عِنْدَ الْمَسْرِدِ الْحَرَامِ Müşriklerle olan anlaşmalarınız. Bunlar olacak şey değil ama Mescid-i Haram'da olanlar müstesna. Şimdi Mescid-i Haram'da müşriklerle olan bir anlaşma yapılmış. Cenab-ı Hak diyor ki فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ Onlar size doğru davrandığı sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiği sürece siz de onlara karşı sorumluluklarınızı yerine getirmeye yani düzgün davranmaya devam edin. فَمَا اَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَق۪يمُوا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ Allah muttakileri sever. Ahde vefa aslında takvanın ölçüsüdür. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki başka bir ayette. بَلَا مَنْ اَوْفَى بِعَادِهِ وَاتَّقَى فَا اِنَّ اللّٰهَ kim ahdine vefa gösterir ve sakınır ise vefa ile takvayı eşleştirdi, sonra da dedi ki Allah yuhibbul muttaqin. Allah muttakileri sever. Demek ki ahde vefa göstermek kişinin kendi sözünü koruması, kendi kariyerini koruması, kendi şahsiyetini koruması, kendi varlığını, saygınlığını koruması, çünkü bunu atmak, caymak da Kişiyi heder eder, şahsiyetini heder eder, sözünü boşa çıkarır, kerametini ortadan kaldırır. Yani değerini ortadan kaldırır ve onu hiçleştirir. O yüzden Allah Azze ve Celle kişinin sözünü koruması, ahdine vefa göstermesi وَلَا مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى Karşılığında ne vaad etti? اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ muttaqin. Allah Azze ve Celle sevgisini vaad etti. Cenab-ı Ahte vefa gösteren kimseyi sever. İnna Allah yuhibbu'l-muttaqin. Ellezine yufuna bi'ahdi'llahi ve o yüzden. Ee, onu uzaklaştıralım. Evet. başka bir şey söylenecek diye şey yapıyorum. بَلْهَا مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Ahdine vefa gösteren ve onu yerine getiren kimse Allah Azze ve Celle hem takva ile eşleştirdi, yaptı davranışı ve akabinde de muttakileri severdi. Neyi konuşuyoruz? Şunu konuşuyoruz. Cenab-ı Hak ile olan ilişkimizde ki bu bir ahit, ahitleşme. Burada bizden vefa bekleniyor. Kullarla olan ilişkilerimizi bundan bağımsız ve müstakil saymayalım, yani bundan apayrı bir şey. Mesela bazı kimseler kul hakkını bundan apayrı bir şey gibi görüyor. Yani kul hakkı ayrı, Cenab-ı Hakk'ın hakkı ayrı. Hayır, kula, kula karşı olan sorumluluğumuz, kulun hakkı, bu bir anlaşmayla düzenlenmişse, bu bir akit olabilir, Herhangi bir akit, evlilik akdi, ticari bir akit olabilir, kira akdi olabilir. Cenab-ı Hak mü'minleri tarif ederken وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمٰنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Mü'minler emanetlerine ve ahitlerine riayet eden kimselerdir. Yine mü'minleri tarif ettiği başka bir ayette وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا Ahitlerini Vefa gösteren kimselerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla ayde e, kullarla olan ilişkisinde hatta kendisiyle olan ilişkisinde bu nasıl olabilir? Kişi kendisine söz veriyor. Diyor ki ben şunu şöyle yapacağım, bundan sonra günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Kendisiyle veya şunu şöyle yapacağım, ben bundan sonra bu e, iş yerimi şuraya taşıyacağım veya bundan sonra ben şu işi yapmayacağım. Her neyse kişinin kendi benliğiyle sözleşmesi yahut başkalarıyla olan sözleşmesi, diğer insanlarla yataydaki ilişkisi yahut dikeyde Cenab-ı Hakk'a karşı olan e, sözleşmesi. Aslında tüm bunlar Cenab-ı Hakk'a karşı olan o üst sözleşmesinin içerisinde kalıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bana karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirin. Birbirinize ne yaparsanız yapın, umurumda değil, herkes kendi hakkını birbirinden söke söke alsın diyen taraf değil. Tam tersi birbirlerine zulmeden kimselerin karşılığını kendisiyle olan ilişkide kullardan çıkaracağını, onu e, intikamını alacağını söylüyor Cenab-ı Hak. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْظُلْمَةِ Zulüm yüklenen kimse perişan olmuştur, böyle Cenab-ı Dolayısıyla bizim vefa dediğimiz aslında Cenab-ı Hakk'a vefa gösterdiğimiz zaman bunun içerisinde kullara da vefa göstermek zorunlu olarak giriyor. Cenab-ı Hak dedi ki: "Vela teşteru bi ahdillahi ve eimanihi feman qalila." Cenab-ı Hakk'ın ahdini ve Cenab-ı Hakk'a olan sözlerinizi az bir para karşılığında satmayın. Nasıl olabilir bu? وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Mesela tanıklık edeceksiniz bir yerde, Allah Azze ve Celle diyor ki tanıklığınızı Allah için doğru şekilde yapın. Konuşulacak bir söz, söylenecek bir söz, bunu eğer tanık olduğunuz hadiseyi mahkemede doğru şekilde aslında uygun olarak e, yaparsanız Cenab-ı Hak adına O'nun verdiği göz ile gördüğün şeyi yine O'nun istediği şekilde doğru bir tanıklıkla yapmış olursun. وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Şehadeti dosdoğru bir şekilde yapmak. Bu kişinin diliyle sahip olduğu bir imkana, çünkü Cenab-ı Hakk'ın sunduğu bir imkan, vefa gösterip doğru şekilde kullanması. Cenab-ı Hak'ka karşı olan vefasını bir yandan yaşarken, Kullara karşı olan da dürüstlüğünü görün, bakın ki nasıl bu ikisi birbiriyle ilişkili veya bir başka e, meselede diyelim ki e, bir iş alımında ya bir insanlar arasındaki bir tartışmada e, hakem tayin edildiniz veya jüri tayin edildiniz. Şimdi burada doğru bir şekilde karar vermek, Sorumluluğu başta Allah'a karşı olan ahitte vefamızı bekleyen bir sorumluluk, sonra kullara karşı olan ilişkide yani doğru davranacağımız, adil hüküm vereceğimize dair bize hakem tayin ettiklerinde veya jüri tayin ettiklerinde veya komisyon yesi tayin ettiklerinde söz veriyoruz. Kul burada doğru davranmak hususunda hem Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluğunda başta, hem de insanlara olan sorumluluğu üst üste binmektedir. Dolayısıyla vefa dediğimiz hususun hiçbir örneği Cenab-ı Hak'tan aslında bağımsız değildir. Mesela ticari akdinizi düşünün, Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاَوْفُ الْكَيْلَ bil بِالْقِصْدِ Ölçü tartıyı ölçerken ya tartarken Ölçüye vefa gösterin. Adam beş kilogram istemiş. Bunu tas tamam, yani vefa dediğimiz tas tamam yapmak demek. Yolun yarısında kaybolmamak, yolun yarısında vazgeçmemek, vefanın manası, kelime manası, tamamını erdirmek, son kertesine kadar vardırmak. Çünkü bu bir yolculuk, yolculuğa çıktınız, yolculukta önünüze zorluklar Cenab-ı Hak çıkarıyor. Dökülenler, yolda bir şekilde vazgeçenler. Şimdi ölçüde tarttı vefa deyince 5 kilogram demiş. Doldurmaya devam ediyorsunuz. 3 oldu, 4 oldu, 4,5 oldu, 4,75 oldu, 4,90 oldu. Hala vefa olmadı. Ne olur? 5 olduğu zaman vefa olur. Tas tamam. Cenab-ı Hak ee, dedi ki: "Lennukellifunefsen illa vasaaha." Aynı ayette hiç kimseye yapabileceğinden daha fazlasını yüklüyor değiliz. Dolayısıyla bizim insanımız ne yapar? Kolayına kaçar, şöyle biraz üstüne geçsin. Çok sorun değil. Yani 5-15 olsun, 5-20 olsun, yeter ki 5'i aşsın diye vefayı, vefayı garanti altına almak için. Bakınız bu bir ticari ilişki biçimi. Adam 200 metre kumaş istedi, 190 gönderirsen vefasızlık olur. Bu vefasızlık kime karşı olur? ticari akitte anlaşmada bulunduğun kimseye karşı ama aynı zamanda Allah Azze ve Celle'ye karşı. Çünkü وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِصْنِ Ölçüyü tartıyı tas tamam vefalı bir şekilde yerine getirin diye bunu kendi sözleşmesinde ve kendisine karşı bir sorumluluk olarak aynı anda bekleyen Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla iyi kul aslında insanlara karşı da iyi bir arkadaştır, iyi bir ticari arkadaştır, iyi bir yoldaştır, iyi bir eştir, iyi bir iş arkadaşıdır. Çünkü Cenab-ı Hak'ka karşı olan sorumluluğundan vazgeçmeyecekse o zaman bize karşı da iyi davranacak demektir. Bu müşrikler açısından bile böyledir. Mü müşrikler uzaktan uzağa müminlerle bir anlaşma yaptıkları zaman şöyle bilirler ki, müminler Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluklarında فَمَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ O müşrikler size dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın diye Cenab-ı Hakk'ın emri var üzerlerinde. Dolayısıyla müşrik bilir ki bu kişi sadece bana karşı bu anlaşmadan ötürü e, vefasızlığı göze alsa bile Cenab-ı Hakk'a karşı vefasızlığı göze alamayacağından bana karşı dürüst davranmaya devam edecektir. Ne zamana kadar? Ben anlaşmayı atarsam, ışıklar atarsa, o zaman biz de atarız. Diğer taraf attığında, anlaşmayı bir taraf fesh ettiğinde, diğer tarafın fesh etmesine vefasızlık denmez. Bunu Cenab-ı Hak da yapıyor. Diyor ki اَوْفُوا <gülüyor> بِعَهْدِ Siz bana olan sözünüzü yerinize getirin, vefalı davranın, ben de size olan sözümü yerine getirip, vefalı davranayım. Dolayısıyla biz adım başı hayatın içerisinde her köşede kiminle Cenab-ı nasıl bir ilişki geliştirirsek geliştirelim yatayda, insanla nasıl ilişkide yahut kendimizle olan dürüstlüğümüzde veyahut Cenab-ı Hakk'a olan kulluğumuzda. Bunların hepsi bizim vefa dediğimiz e, o kavramın alt bileşenleri olarak ancak yer edebilir. Bunlardan bir tanesini el al. emanete verdiğim parayı bana geri verdi ee, bu kimse dolayısıyla vefalı bir kimse derse o sana karşı vefalı demektir. Ama Cenab-ı Hakk'ın vefa tanımında başta Allah Azze ve Celle'ye karşı olan sorumluluklarında kulluğunda sonra yine Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumlulukların gereği olarak insanlara olan ilişkisinde vefalı olacak. Sonra bu kişi yine Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluğun bir parçası olarak kendisine karşı dürüst olacak. Çünkü bunların hepsini Cenab-ı Hak kullarından bekledi. Nereye kadar derseniz, mal işin içerisine girer, sahip olduğu gücü, imkanı, fiziksel kapasitesi, bunları doğru kullanması, bunlar işin içerisine girer. Kula Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği her ne imkan varsa, bunu Cenab-ı Hakk'a verdiği ee, sözze uygun olarak doğru kullanmak hususunda kul mes'uldür. Mes'uliyeti varsa O'nun bu mes'uliyetini yerine getirmesi, O'nun vefası. Ucu en son nereye kadar uzanır? En sahip olduğu, en değerli şeyi yani canı, kul vefasını en son canıyla tasdikler. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ rijalun". Mü'minlerden öyle er kişiler var ki sadaku ma ahadullah aleyh cenab-ı Hakk'a ahdettikleri verdikleri sözü gerçekleştirdiler yerine getirdiler. Fe minhum men qada nehbe bunlar içerisinde sırasını savan olduğu gibi o minhum men yentazir sırasını bekleyen de var. Dolayısıyla kulun Cenab-ı Hak ile olan bu münasebetinde bu ilişkisinde vefalı davranması işin sonunu getirebilmesi anlamında. Ama biz iman ettik deyip de, ''Amenna'' deyip de Cenab-ı Hakk'ın koşulları iyi günde, kötü günde, sıkıntılı günde, yolda, yağmurda, karda, yağışta, e, darlık gününde eğer e, cayacaksa caymak işi bozar. O güne kadar ne kadar biriktirmiş olursa olsun, caymak iptal eder, boşa çıkarır. O yüzden Allah Azze ve Celle aramızdaki ilişkiyi, kullarla arasındaki ilişkiyi sürdürmeyi, caymamayı istiyor. Bu ilişki yani devam ettiği sürece e, kulla Cenab-ı Hak arasındaki bu iletişim de devam eder. Kul anlaşmayı atarsa iletişimde de kopar. Allah Azze ve Celle e, İsrail oğullarına, ve ee, onların içinde bulunduğu, Firavun ve Kıptilerin olduğu toplumda bazı azaplar gönderdi. وَلَمَّا وَقَى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ قَالُوا يَا مُوسَى اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ Dediler ki Rabbine dua et sana olan ahdinden ötürü bak o du'a lana rabbeka bima ahida eindeka veya başka bir ayette diyorlar ki vakalu ya eyuha sahiru du'u lana rabbeka bima ahida eindeka sana olan ahdinden ötürü rabbine dua eder misin le in keshefta anna rıçze eğer sıkıntıyı bizden giderirsen لَنُؤْمِنَنَّ لَكَا Biz sana kesinlikle iman edeceğiz. Bunlar da ahitleşmeye çabalayan kimseler. Cenab-ı Hak ile iletişim kurmaya çalışıyorlar ama Cenab-ı Hak ile iletişimi kim üzerinden kurmaya kalkıyorlar? Cenab-ı Hak ile olan ahdini atmamış bulunan kul Hazreti Musa Aleyhisselam üzerinden. Demek ki kul ahdini bozar ise Cenab-ı Hak ile iletişimi de kopmaya başlar. Artık kul Cenab-ı Hak'ı çağırır, Cenab-ı Hak ona icabet etmez. Çünkü ahdi bozmak, iletişim sözleşmeden çekilmek vefasızlık Cenab-ı Hakk'ın da ayrılmasına yol açar. O yüzden Cenab-ı Hak buyurdu ki وَاِنَ عَدْتُمْ عَدْنَا Siz dönerseniz biz de döneriz ama siz taraf kalmaya devam ederseniz, Cenab-ı Hakk'a olan sözünüze vefa göstermeye devam ederseniz, biz de size vefanızı gösteririz. Demek ki biz bazen çoğu kul işte dua ediyorum ama icabet olmuyor diyor. Belirli olur ki Cenab-ı Hakk'a olan sözlerimizi yerine getirmemişiz. Allah Azze ve Celle'nin kulluk hususunda bize emrettiği her emir, bu sözleşmenin yani kulluk, iman dediğimiz sözleşmenin asli e, gerekleridir. Yani onlar zaten e, kalın kalın baştan yazılı olan şeyler. Hani kira sözleşmesi alıyorsun baştan zaten yazılı olan şeyler var ya, bunlar Cenab-ı Hakk'ın emirleri, Allah'ın baştan istedikleri kullara e, emrettiği namaz gibi, oruç gibi, hac gibi e, hususlar ve diğer Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hükümlerin hepsi kulun zaten uymak zorunda olduğu hükümler. Bunlardan kul geri çekildiğinde aslında Cenab-ı Hak ile olan ilişkisinden, anlaşmasından ve sözleşmesinden ayrılmış demek olur. O yüzden anlaşmada henüz ilişkide olanların Cenab-ı Hak ile iletişimleri vardır. Yeniden ilişki kurabilmek için de, Yeniden söz verip tekrar yeni bir söz dönemi başlatmak lazım. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki اَوَكُلَّ مَا عَاهَدُ عَادًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ Yani her ayet verdikçe, her söz verdikçe bazıları sözlerini bozuyorlar. Demek ki kullar çok sık söz veriyorlar. Başlarına sıkıntı, özellikle başlarına sıkıntı geldikçe kullar tekrar Cenab-ı Hak ile ilişki başlatmak için Allah Azze ve Celle'ye söz veriyor. Ya Rabbi benden bu sıkıntı gider, benden bu hastalığı gider. Toplumlar benzer şekilde, aynı demin e, Firavun'un Firavun toplumunu gördük Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Bizden bu sıkıntı gider. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا نُرِيهِمْ min ayetin, Onlara biz her ayet gösterdiğimizde ki bunlar azap ayetleri فَاَرْسَنَّا عَلَيْهِمْ الْجَرَادَ وَالْقُمَّ لَا وَالْتَّفَادِعَ bu çekirge, kan, kurbağalar, ayet-i bunlar birbirinden ayrı ayetler. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın onlara azap ettiğini, yanaşmadıkları için onlara sıkıntı çektirdiğinin apaçık işaretleriydi. O menurîhim min ayetin illâ hiye ekberu min uhtihâ. Gösterdiğimiz her yeni ayet önceki ayetten daha büyük idi. Bu işler sıkışınca Dediler ki وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَّا عَهِدَ عِنْدَكَ Dediler ki ey Musa cenab Hak ile olan ahdine dayalı olarak, yani senin Cenab-ı Hak ile ahdin var, sen bizim gibi vefasızlık etmedin, sözünü bozmadın. O ahdine dayalı olarak Rabbine dua et. لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ Bizden eğer riczi kaldırırsan, لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ Biz sana kesinlikle iman ederiz. Bu nokta mühim yani vefasızların ahitten çekilmiş olanların Cenab-ı Hak ile e, ilişkisi kopmuş olanların Cenab-ı Hak ile iletişimi de kopar. O yüzden yeni bir e, iletişim kurabilmek için yeni bir ilişki, yeni bir sözleşme, yeni bir söz vermek lazım Cenab-ı Hakk'a. Biz buna tövbe diyoruz. Dolayısıyla vefa yani kimisi yolun ilk adımında vazgeçer. Kimisi yolun 30. 40. 50. yarısında vazgeçen olur. Bazısı yolun sonunda bile vazgeçen olabilir. Cenab-ı Hak dedi ki: "Vala takunu kelleti nakadat gazla min ba'di kuvvetin enkaza." Şu ipini büken kadın var ya o kadar emek etmiş ipini bükmek için o kadar o ipi bükmek için uğraşmışmış dedinmiş demiş sıkı bir şekilde o ipini bükmüş şimdi bu kadının örneğini veriyor Cenab-ı Hak ve la takunu kelletin kadat min ba'i gazlaha min ba'i kuvvetin enkaza tattehizun eymanakum dakalan beynekum en tekuna ummetun hiye urba arba min وَلَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِهِ Bu Allah'ın sizi sınadığı bir şey. Bir kavimi karşınıza çıkardı, o kavim daha sizin açınızdan gelecek vaat ediyor. Daha karlı ilişkiler kurabilirsiniz. Daha size vaatleri çok. Yani sizi çendirmeye çalışıyorlar. Ama siz beride yeminlerinizi Cenab-ı Hakk'a karşı... Vefanızın bir parçası olarak, yerine getirmek hususunda epey bir yol almışlığınız var. Yani bu ipi eğiren kadın o kadar zahmet senin neticesinde eğirmiş ki onca ipi, Cenab-ı Hak diyor ki, bu kadar ipi eğirdikten, uğraştıktan sonra yünü önce şey yapmış, taramış, taraklamış, sonra bükmüş, ip haline getirmiş, şimdi bunu dağıtmayı düşünün, tek bir hamlede yerle bir ediyor. نَكَثَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ kadar emekten sonra ipini dağıtan o kadın gibi olmayın. Bunlar da vefasızlığı yani e, vefayı yerine getirmeye ramak kala, son 20 adımda, son 50 adımda, son senede e, e, cayarak vazgeçen kimseler. Dolayısıyla vefa öyle bir kavram ki başa kadar götürülmez ise, öncesindeki her şeyi iptal edebilecek kadar e, güçlü bir yutan elemandır. Öyle diyelim, sıfır gibi. Yani hani derler ya, e, adam her gün evine getirmiş, e, yiyecek getirmiş, çiçek getirmiş, yiyecek getirmiş, ihtiyaçları gidermiş, hep iyi ve teşekkür görmüş, saygı görmüş. Bir gün getirmese, e, işte o gün o hiçbir şey yapmamışçasına, o güne kadar e, hiçbir iyiliğe dokunmamışçasına, evine bakmamış, parkına bakmamış, ailesiyle ilgilenmemişçasına eğer bir tepki görürse, bu nedir? Bu vefansızlık olur. Benzer şekilde e, yine bey tarafından hanıma karşı da aynı şekilde bir vefansızlık yaşanabilir. Demem o ki bu bir ticari ilişkide, bir iş arkadaşlığında, nerede olursa olsun eğer son anda ta arkadaş taraf vazgeçse, yerle bir etse, e, öncesindeki her şeyi berbat eder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile olan ilişkide de böyledir. Eğer kul vazgeçerse, ömrünün son gününde bile bunu yapsa, son bir yılında bile yapsa, vefansızlık ettiği için vefansızlık her şeyi boşa çıkar. O yüzden vefa dediğimiz kavram başına yani son noktasına gelinceye kadar anlam kazanır. Ona vefa denir. Dolayısıyla ticaret ise bu 200 ton dediyse 200 ton vefadır. 198 ton vefa değildir, 199 ton vefa değildir vefa kavramı zaten. Bunu anlatmak için tas tamam, beklenen karşılık yerine gelmiş, tam olması gereken noktaya ulaşmış diyebilmek için vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle biz kullardan ahdine vefayı beklerken, gençliğinde olduğu gibi orta yaşında da, orta yaşında olduğu gibi yaşlılık döneminde de, iyi zamanlarda zenginlik zamanında olduğu gibi fakirlik zamanında da, çünkü zenginlik zamanında Cenab-ı Hakk'a sorumluluklarını yerine getirmiş kimse, eğer fakirlik zamanında Cenab-ı Hak fakirliğe çevirdiğinde bundan vazgeçerse o da vefasızlık etmiş olur. Zaten allah Azze ve celle o içindeki o kişinin içerisindeki kötülüğü yani vefasızlık potansiyelini koşulları değiştirerek açığa çıkarmış olur. Ma kana Allahu liyedaran mu'minina ala ma entum alayhi hatta yemizel khabitha min at Allah sizi öyle tek bir halde bırakacak değil, koşullarınızı değiştirir. İyi olanınızla kötü olanınızları temiz etmek için yani ayırt etmek için. O yüzden Allah Azze ve Celle koşulları değiştirir, sıkıntı zamanı getirir, fakirlik zamanı getirir, tersine iyilik zamanları da getirir. وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئًۜ İyi şeylerde fakirse bu kez iyi günlere kavuşturur, imkan sahibi kılar, ee, eğer imkan sahibi olunca bu kez Cenab-ı Hakk'ı unutup vefasızlık gösteriyorsa böyleleri de vardır. Cenab-ı Hak diyor ki وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onları ve Allah'tan gayrı taptıklarını haşrettiğinde Cenab-ı Hakk فَيَقُولُ اَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَاد۪ي هَا اُلَىٰي Onlara dedi ki siz mi kullarımı mı اَمْ هُمْ دَلُّ السَّبِيلِ Yoksa onlar kendilerini mi yoldan satınlar? "Kâlû <gülüyor> سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ اتَّخِذَ min دُونِكَ min اَوْلِيَا Dediler ki ya Rabbi bizim senden gayrı bir dost edinmemiz söz konusu değil. وَلَاكِنْ اَنْكَ مَتَّعْتَهُمْ وَاَبَاءَهُمْ Sen onlara ve bağlı bağlarına verdin. O kadar meta verdin ki hatta نَسُذ ذِكْرًا Ta ki onlar zikrini unuttular. وَكَانُوا kavmen bura Ve onlar helak olacak bir kavme dönüştüler. Dolayısıyla vefasızlık kişinin verdiği sözden Cenab-ı Hakk'a bir cayar, böyle bir tek seferde vefasızlığı Cenab-ı Hak bütün bütün böyle hemen işini bitirmez kulun. Kul çok vefasızlık gösterir ama bunun da bir imkanı ve sınır aralığı vardır. O sınır, kulun artık ne kadar imkan verilirse verilsin, ne kadar yeni sözleşmeyle tekrardan anlaşılırsa anlaşılsın her defasında kesinlikle cayacağının yani artık sonsuza değin bunun böyle olacağının Cenabı Hakk'ın ilminde belli olması ile süreç tamamlanır. Vefasızların süreci böyle tamamlanır. Yoksa bir sonrakinde vefa Göstereceği varsa, Cenab-ı Hak onu bir sonraki, ona o bir sonraki imkanda yaşatır. Yok onuncuda vefa göstereceği varsa, Cenab-ı Hak onu onuncu imkanda yaşatır. Yüzüncüde vefa göstereceği varsa, Cenab-ı Hak yüzü bini rakamlar size kalmış. Ola u Allahu fihim hayran Allah onlarda bir hayır bilir ise o hayırın ortaya çıkacağı imkana deyin, kuluna imkân yaşatır. Artık bütün vefalıların vefalarını gösterdiği, geriye tamamen vefasızların kaldığı bir ayrışmada süreç sonlanır. Yani bir kimse artık daha ne kadar kendisine imkan tanınırsa tanınsın, illa vefasızlık yapacak ise onun akıbeti gelmiş demektir. Firavun örneğinden başladık, onunla bitirelim. Cenab-ı Hak diyor ki ''Onlar, biz onlara فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ carada. Yani iyi günlerden sonra kötü günlere geçildi. El-carada çekirgeyi gönderdik. Farsenne aleyhim en carada vel ve biti. Vel jarada vel qummal ve ya pire ve kurbağalar. Ve dem ve kanı. Bunlar ayrı ayrı sıkıntılı süreçlerdi. Yani su kayan kan gibi oldu mesela. Etraf çekirgeden geçilmez oldu veya şeyler bastı. Kurbağalar bastı, hayatlarını çekilme zeyledi. وَلَمَّا <gülüyor> وَقَعَ عَلَيْهِمْ اَرْرِجْزِ Bu sıkıntının üzerlerine vaki olması gibi. Şimdi bunlar her defasında Hz. Musa Aleyhisselam'dan اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ <gülüyor> Allah'ın senin katında olan ahdine dayalı olarak, senin Cenab-ı Hak'ta bir ilişkin var. O ilişki üzerinden Rabbine çağrıda bulun da bizim bu sıkıntımızı gidersin. Biz de iman edip Cenab-ı Hak ile yeni bir ilişki başlatacağız dediler her defasında Cenab-ı Hak diyor ki فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ اَرْرِجْزَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Biz ne zaman ki onların sıkıntısını çözdükçe onlar her defasında vefansızlık yaptılar, sözlerinde durmadılar. Bu ne oldu en sonunda? ne? مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَا هُمْ اَجْمَعِينَ Sonunda onların, onlardan intikam aldık ve onların hepsini boğduk. Cenab-ı Hakk'ın ilminde artık bunlara sıkıntılı süreçlerde de ne kadar zorlu şeyler yaşatsa da, zorluktan çıkabilmek için her defasında anlaşmayı yenileyen ama zorluktan çıkınca tekrardan anlaşmalarını bozan, yani tekrar tekrar vefasızlık, gösteren kimseler olunca ve artık bu sürecin sonsuza değin böyle devam edeceği onlar hakkında, Allah'ın ilminde, bu Cenab-ı Hakk'ın bir ilmi belli olunca Allah Azze ve Celle onları boğduğunu söyle. Dolayısıyla biz kullar olarak Cenab-ı Hakk'a vefasızlık gösterebiliriz. Ama bir gösterirsin, iki gösterirsin, üç gösterirsin eğer artık senin hep vefasız kalacağın, ne kadar imkan yaşatılırsa yaşatılsın, senin hep vefasızlık yapıp Cenab-ı Hak ile olan bu anlaşmadan çekileceğin Allah'ın ilminde kesinleşir ise artık ondan sonra yeni bir anlaşma bulamazsın. Ondan sonra ölümün ve ecelin çok yaklaşmış demektir. Şu halde en e, trajik olanı da demin ayette geçen وَلَا تَكُونُوا كَلَّت۪ي نَقَلَد۪ gazla min ba'di kuvvetinen kafa. <kâfâ> o yüzden hep dua ediyoruz ki Allah akıbetimizi hayır eylesin. Çünkü öncesindense ahir ahir ve akıbet önemli. Eğer öncesini iyi yapmışsın, gençliği iyi yapmışsın, orta yaşı iyi iman etmişsin, ibadetlerini, namazlarını geçirmemişsin. Artık senin açından vefa çok kritik bir kavram demektir. Bunu وَعْبُدْ رَبَّكَ Hatta يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ Yakin sana gelince deyin, cenab Hakk'a olan kulluğunda bunu son ana kadar götürebilme çabası vefanın e, ta kendisidir. Dolayısıyla vefa sonlara doğru e, çok öne çıkan bir kavram. Eğer ihmal edilir ise, eğer cayılır ise öncesindeki her şeyi, berbat edebilecek kadar da korkunç bir e, negatif etkisi var, kötü sonucu var. O yüzden Allah Azze ve Celle'den bizleri kendisine karşı vefalı davranmayı, bizlere kolaylaştırmasını, kullarla olan ilişkilerimizde Cenab-ı Hakk'ın e, sorumluluğunun daha etkin, daha caydırıcı, olması, bilincine bizi kavuşturmasın. Çünkü diğer öne çıkarsa yani bu adama karşı niye dürüst davrandın? Ee, çünkü onu satamazdım. Cenab-ı Hak diyor ki beni de satmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ahdini az bir pahaya satmayın. Orada da aynı bildiğini satmayı kullanıyor. Yani kulların bizi sattı, beni sattı, vefasızlığa nasıl satmak diyorsak Cenab-ı Hak da Allah'ın ahdini satmayın diyor. la تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقْ Siz o sınırlı bitip tükenen şeylerin hatırına Cenab-ı Hakk'ın ahdini satarsanız Allah'ın katındaki bitimsiz tükenmeyen şeyleri kaybetmiş olursunuz ama bugün çoğu insanlarla olan yataydaki ilişkisini yücelten ve oradaki ahdine vefa göstermeyi Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluktan izole eden, steril bir tarafta seküler hale getiren insanların, insanlara karşı olan ahdinin Allah Azze ve Celle katında hiçbir karşılığı yok. Çünkü Cenab-ı Hakk'a duyulan vefanın neticesi değil. O yüzden, davranışlarımızda Cenab-ı Hakk'a karşı olduğu kadar kullarla olan ilişkilerimizde de yataydaki olan ilişkilerimizi de eğer Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz vefa belirleyici oluyor ise o zaman ne mutlu bizlere demektir. Böyle bir kul aynı zamanda güzel bir arkadaş, güzel bir eş, güzel bir iş arkadaşı ve hatta güzel bir düşmandır. Yani kafirler açısından müminler aynı zamanda güzel bir düşmandırlar çünkü sözlerine güvenilir. Kafirin Allah'a karşı vefası olmadığı için kullara karşı da vefası olmaz. Onların sözlerine de işte bu yüzden güvenilmez. Onların düşmanlığı da kötüdür, arkadaşlığı da kötüdür. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ